Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Hikmet Hükümenoğlu ve edebiyatını konuşacağız. Ee, Hikmet Hükümenoğlu 1971 yılında İstanbul'da doğdu. 2005 yılında Kar Kuyusu, 2007 yılında Küçük Yalanlar Kitabı, 2009'da 47 numaralı Kamarayı ve 2012 yılında da Dört adlı romanlarını yayınladı ee, ve e, şu anda kendisi 1960'lardan günümüze kadar uzanan yeni bir e, romanla uğraşmakta. E, Hikmet Hükümenoğlu'nun e, kitaplarına e, baktığımızda ilk dikkati çeken şey e, romanlarda oldukça tekinsiz bir atmosferin hakim olması. E, bu e, tekinsiz e, atmosfer beraberinde e, zaman zaman korkuyu, e, zaman zaman da şüpheyi beraberinde getiriyor. Şüpheyi beraberinde getirmesinin sebebi ise e, bu e, tekinsiz e, atmosferin romanların kurgusunda boşluklar bırakmaya e, müsait olması. E, fakat e, bu boşluklar e, okur tarafından e, roman ilerlerken e, sürekli olarak e, belirli bir e, gerilimin de e, içinde olmayı beraberinde getiriyor. E, çünkü tekinsiz kurgunun oluşturduğu boşluklar e, okurda... Sonrasında ne olacağına dair e, tam bir fikir oluş, oluşturulamamasına sebep e, veriyor. Fakat bunun ben e, yazar tarafından bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. E, çünkü tekinsizlik beraberinde boşlukları getirmezse romanın içerisindeki e, gerilim atmosferi tamamen ortadan kalkacak. Ve bu gerilimin sürekli olarak e, canlı tutulabilmesi için. Romanlarda bol miktarda ıı, tekinsizliğe boşluklar da ıı, eşlik ediyor Hükümenoğlu'nun romanlarında. Ve yine bu ıı, tekinsizliği sağlayan unsurlardan birisi onun anlatılarında ıı, işte romanlarında ıı, bir nevi örtü. ...diyebileceğimiz e, bir unsur. Yani örtüden kastım ne bunu söylerken... E, ...bu da tabii ki tekinsizlikle birlikte paralel olarak düşünebileceğimiz bir şey. Aslında biz hiçbir zaman gerçekte ne olduğunu bilemiyoruz. E, bize anlatılan bir roman kahramanı var. E, bunun hayatından bahsediliyor. Fakat e, yazar bize... Aslında okuduğumuz şeyin Tam da bu olmadığı bilmediğimiz birçok şey olduğu nasıl sürekli hissettiriyor ve bu hissettirmeyi sağlamak için kullandığı yöntem kimi zaman işte sembollerle ortaya çıkıyor Örneğin kar kuyusunda bu bir kar yani karın yeryüzünü örtmesi bir ya da işte 47 numaralı e, kamerada bizzat yazarın kendisi. Hani okumakta olduğumuz roman e, bize söylenilen yazar tarafından mı yazılıyor? Yoksa aslında okuduğumuz romanda e, yazar olduğunu söyleyenin e, söyleyen kahramanın e, kendisi aslında bunu yazmıyor ya da başkasından aktarıyor mu? Bunu e, çok net olarak neredeyse romanın sonuna kadar bilemiyoruz. Dolayısıyla bir, e, yani ben buna örtü demeyi tercih ediyorum. E, bu e, örtü e, ve tekinsizlik e, bir beraberinde e, hükümen oğlunun e, karakterlerinde e, de bir e, takım e, obsesyonlar, takıntılar, e, saplantılı e, düşüncelerle ortaya çıkmalarına sebep oluyor. Ee, ve e, onun e, romanlarında yine kar kuyusundan örnek verirsem e, işte takıntılı bir anne ve oğul ilişkisi var. Ee, Baba-oğul ilişkisi Küçük alanlar kitabında keza öyle. Ee, neredeyse e, travmatik, e, e, çok da e, tırnak içerisinde normal olarak ...değerlendiremeyeceğimiz ilişki e, türleri ve özellikle aile içindeki böyle tekinsiz ilişki türleri... ...Hükümenoğlu'nun anlatısındaki e, bu e, örtülü e, yapıyı oluşturmak için e, anlatısının e, temel özelliklerinden birini oluşturuyor bence. Çünkü biz e, bu tür karakterler yarattığında... Ee, yine o biraz önce söylediğim hiçbir zaman aslında bize anlatılan e, şeyin e, tam da anlatılan olmadığı, bunun e, arkasında aslında başka bir şey olacağını ya da karakter e, ve hatta zaman zaman işte 47 numaralı kamerada olduğu gibi anlatının kendisinin bile bize anlatılandan başka bir şey olduğunu e, hissettirmek için... E, ...kullanılmış e, yapıyla ilgili en temel unsurlardan biri bu karakterler bence. Net ekim e, Hikmet Hükümenoğlu'nun edebiyatına baktığımızda... E, ...görselliğin ve özellikle sinemanın da etkili olduğunu görüyoruz. E, zaten kendisi de e, hem e, kar kuyusunda hiç kokun e, arka penceresine... Ee, ...yine hatırladığım kadarıyla... de Kuşlar filmine... ...direkt göndermeler yapmayı seviyor. Bu... E, ...Hitchcock filmlerine... E, ...yaptığı göndermeler dışında... ...Hükümenoğlu'nun göndermeler yapmayı... ...sevdiği bir de yazar var... ...Murakami. Murakami de e, onun romanlarında... E, ...Hitchcock'la birlikte... E, ...doğrudan göndermeler yapmayı... ...sevdiği bir yazar... Ee, ve e, yine onun edebiyatının tüm bunlarla birlikte e, işte tekinsizlik, korku, e, takıntılı, saplantılı karakterler e, bununla beraber gerilimli bir atmosfer yaratılmasına e, eşlik eden e, ve aslında e, tıpkı bir film seyreder gibi e, arka fonda sürekli duyduğumuz, ...yazarın bize duyurmaya çalıştığı bir müzik var... ...ve e, özellikle Küçük Yalanlar kitabında zaten bizzat müziğin kendisi... ...neredeyse e, romanın bir kahramanı gibi e, on, kurgunun içine sızıyor... E, ...fakat bu müzik e, meselesi e, onun yani yazarın bizzat kendi hayatında da önemli... E, Yazarın kendi blogundan okuduğumuza göre e, yazar olmak için daha doğrusu e, e, finans sektöründen ayrılıp e, ilk yap finans sektöründen ayrıldığında ve artık bu şekilde yaşamak istemediğini düşündüğünde ilk yapmak istediği şey müzik. Ve ilk önce elektronik müzikle uğraşıyor uzun bir süre fakat sonra bundan vazgeçip roman yazmaya e, karar veriyor ve şu anda kendisi hala bu yolda ilerlemekte. Umarız devam da eder. Fakat e, bu e, müzik e, Hükümen Oğlu'nun e, Küçük Yalanlar kitabı hariç bence diğer romanlarında bizzat e, romanın e, yapısıyla doğrudan ilişkili değil. Fakat e, romanın e, diğer üç eserinde, bugün bahsedeceğim dört adlı eserinde de Müzik e, romanın e, kurgusu içerisinde okura e, arkadan bir fon gibi bu gerilim e, atmosferini e, yaratmak için kullanılan temel unsurlardan biri. Müziği bu şekilde e, romanlara bir ama kırk, e, şey, küçük yalanlar kitabı hariç romanlara bir arka fon gibi yerleştirmesi de ...onu yine eserlerinde doğrudan gönderme yaptığı... ...Hitchcock filmleriyle de paralel aslında. Çünkü Hitchcock'un filmlerindeki bu... ...özellikle gerilimin, tansiyonun yükseldiği sahnelerde... ...müziğin sesinin giderek yavaş yavaş yükselmesi... ...ve alçalması meselesi Hükümenoğlu'nun romanlarında da var ve e, gerilim atmosferinin yavaş yavaş e, yükselmeye başladığını biz e, arka fondaki e, müzikle, romanın e, kurgusuna sızan arka fondaki e, müzikle de hissedebilir e, hale geliyoruz. E, yine e, Hikmet Hükümanıoğlu edebiyatının e, tipik özelliklerinden e, birisi de bir e, kent anlatısı üzerine romanlarını kurması. Kent onun e, özellikle İstanbul Beyoğlu romanlarında ki e, neredeyse tek mekan ve e, bu mekan da e, onun e, neredeyse bir m, romanlarındaki diğer karakterler gibi bir kahraman olarak bazen yıllar bazen de işte Bizzat mekanın kendisi olarak ama her seferinde bence bir karakter olarak eserlerinde e, yer alıyor. Ve e, bu e, yine onun edebiyatı hakkında e, dörde geçmeden önce e, söylemek istediğim e, tipik ve tipik olduğunu düşündüğüm özelliklerden birisi de romanındaki işte müzik, korku, tekinsizlik, gerilim atmosferi, karakterler ve arka fonlarla sürekli yaratmaya çalıştığı bir oyun etkisi var. Bu anlamda Hükümenoğlu'nun edebiyatının oldukça oyunbaz bir edebiyat olduğunu da düşünüyorum ben. Bugün programda bildiğiniz gibi genel olarak e, onu yani bir yazarımızın eserinden e, edebiyatından bahsettikten sonra onun tek bir eseri üzerine odaklanıyorum ve e, bugün e, onun 2012 yılında yayınlanan dört adlı e, romanına odaklanacağım fakat e, romana e, geçmeden önce romanın özellikle son sahnesinde e, iki kahramanın e, İstanbul'a bakarak Dinledikleri bir müzik var. Yoon Ken'in Turnback müziği. Şimdi size bu müzikle baş başa bırakıyorum. to speak right out of oh, yeah. I was to stare me the value of restraint, saving my strength. And long pauses. Let's take a slide. Hands off the rail. Too late to breathe. Turn back. If we turn back, back from the night Teach me the value of restraint, of saving my strong suit, and long pauses. Let's take a slow. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Hikmet Hükümenoğlu'nun dört adlı romanını konuşuyoruz. Öncelikle söylemeliyim ki romanın harika bir kapağı var gerçekten. E, ve e, romanın kapağında dört... E, ...saatte, e, dijital bir saatte gösterildiği şekilde e, yazılmış. Dolayısıyla e, romanda özellikle e, bu dijital saatlerde bulunan e, dört rakamına e, gönderme yapılıyor. Ve e, roman daha ilk açılışta İstanbul'da yaşıyor olmakla İstanbul'da ölüyor olmak arasında fark kalmadı diyen e, bir kadınla başlıyor. E, nitekim dört pardon beş bölümden oluşan e, bu roman boyunca biz e, programın ilk e, kısmında bahsettiğim gibi e, İstanbul'un e, bir kent olarak neredeyse romanın e, karakteri gibi görüldüğünü e, karakter gibi e, romanda yer aldığını görüyoruz. E, bu Romandaki e, Giray adlı karakterimiz e, aslında bir mimar e, fakat bir fırıncı da çalışıyor. E, zaman geçtikçe Giray'ın aslında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde başkomiser olan e, karısıyla, önceki hayatıyla da tanışıyoruz e, ve e, Giray'ın e, nesnelere dokunarak, ee, insanların e, görmediği birçok şeyi görebilme yeteneğine sahip olduğunu, olağanüstü böyle bir güce sahip olduğunu da roman ilerledikçe e, öğreniyoruz. Bu anlamda e, roman e, fantastik bir unsuru da içinde barındırıyor. Ve e, aslında bize anlatılan e, İstanbul e, gelecek tasavvuru neredeyse işte distopik, bir e, İstanbul anlatılıyor ve bu İstanbul'da e, yağmur artık insanları zehirliyor. Dolayısıyla insanlar yağmurda e, ıslanmaktan oldukça korkar hale gelmişler. E, Yoksullar ve e, zenginlerin yaşadığı e, yerler e, ve sınırlar e, tamamen iyice ayrışmış durumda. Tarla başında ıslanmış e, her şeyi bulabileceğiniz e, Karapazar adı altında e, her şeyin satıldığı e, bir yerden giderek kentin korunaklı ve zenginlerin yaşadığı yerlerine doğru uzanan bir coğrafyadan bahsediyor aslında bize e, roman. Ve e, roman boyunca e, eski karısıyla birlikte e, kaçırılan, 3 e, yaşında kaçırılan bir çocuğu. Bulmaya çalışan e, bir adamın e, geçmişine, o zamanki hayatına ve kendi iç hesaplaşmalarına e, dair e, bir hikayesi e, var bize anlatılan. Ve bu hikayeyle birlikte e, kentin içinde dolaşırken e, sürekli dev reklam panolarıyla karşılaşıyoruz ve bu Dev reklam panolarını ne zaman görse kahramanımız e, kendisini onlara bakmaktan alamıyor. Ve e, sürekli dönen markalar insanlara e, güzel, mutlu, huzurlu, korunaklı bir hayat e, vaat eden e, reklamlarla dolu olan bu panolarla birlikte bir de sürekli olarak e, cızırtılar, müzik cızırtıları e, romanın arka fonuna eşlik ediyor ve bu e, cızırtılar aslında e, roman kahramanımızın e, sık sık duyduğu cızırtılar... ...çünkü roman kahramanımız bozuk radyoları tamir etmekten hoşlanan bir e, kahraman... ...ve e, işte, e, pazarlarda bulduğu e, radyoları evine getirip e, sonra da bunları tamir ediyor... E, fakat şöyle bir şey de var. Kendisi e, nesnelere dokunduğunda on, onlara dair, onları kullanan insanların yaşamlarına dair bir takım şeyler e, görürken e, bu radyoları tamir ettiğinde artık onlara tekrar dokunduğunda e, hiçbir şey göremez hale geliyor. Bu da aslında bence e, yazarın e, nesnelerle e, ve deneyimle kurduğu bir ilişki netekim dörtte e, e, ona e, kitap okuyan bir Efsun karakteri var ve bu Efsun e, Bey olduğunda kayıp bir e, kitapçıdan bahsediyor, kaybolduğunu e, bir kitapçıdan e, kitap aldığını ki zaten Efsun karakterimize bu kitabı okuyor fakat daha sonra onu hiç bulamadığını ...bir daha o kitapçıyı bulamadığını söylüyor. E, bu bozuk radyonun e, düzeltildiğinde artık e, geçmişe dair hiçbir şey söylememesi gibi... E, ...İşte Hükümenon'un diğer romanlarında da... ...bu ama her zaman kitapçı diye ...bu görünüp kaybolan, e, romana sızan e, kitapçı e, meselesi arasında... ...ben bir paralellik olduğunu düşünüyorum. Ve e, bu paralelliğin... Yazarın romanların arka, arka fonunda kullandığı müzik e, ve cızırtıyla da e, açıkçası e, ilişkili olduğunu, söyle, olduğunu düşünüyorum. Netekim 4'te paralel bir evrenden bahsediyor. O yüzden e, romanda açığa kavuşulmamış birçok şey var. Zaten bir söyleşisinde de aslında bu romanı bir üçleme olarak düşündüğünü... ...fakat sonradan vazgeçtiğini... ...o yüzden birçok boşluklar bıraktığını söylüyor ama... ...romanda bırakılan bu boşlukların... E, ...paralel bir evren yaratma... E, ...yaratma düşüncesiyle de e, oluştuğu, e, oluştuğu görülebiliyor. Tamamen bir e, kaotik bir e, İstanbul'dan... E, Siyah silüetlerden, yüzsüz insanlardan, e, kalabalık halindeki insanların, yoksulların, e, trafikteki arabaların üstünden e, çıkarak e, grevler yaptığı, e, balık pazarında yarıkların açıldığı, e, mahallelerin e, bir gece içinde gözden kaybolduğu bir İstanbul'dan bahseden e, bu... E, Romanda e, Ki olun diğer romanlarında da var Polisiye bir kurgu da e, Romana eşlik ediyor Nitekim e, Bu e, polisiye Kurgu içerisinde Zaten yazarımız da e, bir es Başkomiser olan eski karısıyla Birlikte kentin içinde dolaşırken Kente dair bütün bu Kaotik e, ortamı Bize gösteriyor Ve zaten kendi iç yaşamı bu kaotik ortamla paralel bir şekilde e, ilerliyor e, Tabi dört romanına dair daha e, söylenebilecek çok şey var e, Fakat ben e, yine e, son sözü e, yazarına e, bırakmak istiyorum e, Ve e, sizlere Hikmet Hükümenoğlu'nun e, dört adlı romanından bizim için okuduğu bir bölümle veda etmek istiyorum Hoşçakalın, görüşmek üzere 7. bölüm. Yıllar önce uğursuz bir pazar sabahı çıkan yangında, tarla başının kimsenin bilmediği bir köşesindeki eski bir kilise, içindeki 47 kişiyle birlikte yanıp kül olmuştu. Kulaktan kulağa yayılan bir söylentiye göre durup dururken yere devrilen mumlar yüzünden çıkmıştı yangın. İtfaiye kamyonları dar yoldan geçemeyince bir türlü olay yerine ulaşamamış, felaket hızla büyümüştü. Sadece kilise değil, arkasındaki 8-9 sokağı kaplayan bütün binalar, eski bir iplik fabrikası ve 3 katlı otoparkta kül olmuştu. Alevleri yok ettiği bölge, sanki iyileşmeyen bir yanık yarasıymış gibi yıllarca elde emeden kalmıştı. Belki uğursuzluğa inandıklarından, belki de ekonomik olarak bir getirisi olmayacağını düşündüklerinden, mal sahipleri enkazı temizleyip yerine yeni binalar dikmeye yanaşmamıştı. Çok geçmeden şehrin göbeğindeki bu kocaman boşluk, Başka hiçbir yere sığmayacak hurdaların atıldığı bir çöplük halini aldı. Birkaç kilometre uzaktaki opera salonunun eski dekorları bile depolara sığmayınca buraya yığılıp çürümeyi terk ediliyordu. Çöplerin arasında yavaş yavaş hayat belirtileri de başladı. İlk olarak uyuşturucu satıcıları, yıkıntıların diplerindeki kovukları kendilerine mekan edindi. Zamanla kara borsacılar, sonra da işportacılar onlara katıldı. Louis Vuitton çantaların, Rolex saatlerin ve Calvin Klein çamaşırların en iyi taklitlerinin burada bulunduğu duyulunca, tarla başındaki çöplük, İstanbul'un dört bir yanından insanların akın akın geldiği bir sent pazarına dönüştü. Halk buraya kara pazar adını takmıştı. Hem ilk kurulduğunda kara borsa mallarının satıldığı bir pazar olduğu için, hem de yangın bir pazar günü çıktığı için. Bir yıl geçmeden işporta tezgahlarının yerini derme çatma dükkancıklar, Taklit ürünlerinin yerini ise yerli ucuz markalar aldı ama çarşının adı değişmedi. Yolun kıyısında dip dibe sıralanmış çekçeklerin ve onların bir önceki modeli olan motorsuz işportaların arasından geçip kalabalığın olduğu tarafa doğru yürüdük. Molozların üzerinden sekerek ilerleyen kirazı yetişmeye çalışırken az kalsın bir şeylere takılıp düşecektim. Kırık dökük eski dekor parçaları dört bir yana saçılmış ve pazar yerinin maskotu olmuştu balo sahnelerinden kalma kristal görünümlü dev avizeler, Roma dönemine ait plastik sütunlar, tekerlikli bir turva atı ve hortumu kopmuş bir fil uzaktan hala çok görkemli görünüyordu. Yakından bakınca Çin malı ucuz oyuncaklardan pek bir farkları yoktu aslında. Kırmızı kumaşları paramparça olmuş iki sıra konser salonu koltuğu, alışveriş yaparken yorulanların azıcık oturup soluklanmaları için park bankı niyetini kullanılıyordu.